وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem Kardeşlerim Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Allah'ın selamı Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Kardeşlerim Geçen dersimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gösterilmesi gereken saygı, ihtiram ve hürmetten bahsetmiştik. Ki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde müminlere, peygambere saygılı olmalarını, ihtiram etmelerini emrediyor. Burada tabi ki bizim için en güzel örnek sahabe acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatındayken ona nasıl saygı göstermişler idi. Geçenki dersimiz bununla alakalıydı ki e, oradan birçok kardeşimizin olmaması nedeniyle geçen derste bir özet şeklinde tekrar bir anlatmak istiyorum. Çünkü neden? Hiç şüphesiz sahabenin hayatında bizim için sahabe hayatı e, olması gereken, alınması gereken en büyük örnek bizim için kimlerdir? Sahabedir kardeşlerim. Çünkü sahabe Allah azze ve celle'nin peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için seçtiği en güzide topluluktur. Ki Allah azze ve Celle Allah Resulü aleyhisselam'ın ve Allah başta Allah azze ve celle'nin varasülü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şahitliğiyle ve teşkisiyle İnsanlık tarihi içerisinde ta Adem Aleyhisselam'dan ta kıyamete kadar en hayırlı ümmet en hayırlı yüzyıl yaşanabilecek en hayırlı zaman sahabenin yaşadığı zamandır kardeşlerim. O yüzden örnek olarak alınması gereken topluluk da kimlerdir? Sahabedir. Sahabe hiç şüphesiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı eli i tanıyan ...ve en çok seven... ...topluluktu. Kendisiyle beraber... ...hicret etmiş muhacirler... ...ve Medine'deyken... ...ona yardım etmiş... ...Ensar... ...ve şüphesiz işlerinde... ...Allah, Haz Allah Resulü Aleyhisselatü dolayı ...Allah Azze ve Celle'nin... ...Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...diliyle henüz hayattayken... ...cennetle müjdelenmiş insanlar... ...ki bu biliyorsunuz... ...kardeşlerim rivayetlerde geliyor... Sadece 10'la sınırlı değil. Tabi ki aşere-i mübeşşere olarak meşhur olmuş 10 sahabe var. Cennetle müjdelenmiş 10 sahabe. Ama bunun dışında gelen rivayetler bunun 10'la sınırlı olmadığını gösteriyor. 10 sahabe neden meşhur olmuştur? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadis içerisinde... işte Ebu Bekir cennettedir, Hazreti Ömer cennettedir, cennettedir, cennettedir diye... Onun'u bir arada zikrettiği için Ashere-i olarak meşhur olmuşlardır. Ama birçok rivayette Allah Resulü Aleyhisselam'ın daha hayatlarındayken cennetle müjdelediği kimseler vardır. Mesela Bilal Habeşi radıyallahu anhu onlardan bir tanesidir ama Bilal radıyallahu anhu Ashere-i Mübeşşire'den sayılmaz. Ama Allah Resulü Aleyhisselam aynı şekilde onu da ne yapmıştır? Cennetle müjdelemiştir. Nasıl? Ben diyor rüyamda ee, önümde giden iki tane e, takunya sesi duydum diyor. Baktım kubü sensin diyor Hazreti Bilal radıyallahu anhu'ya. Neden böyledir diye sorduğunda Bilal radıyallahu anhu Ey Allah'ın Resulü ben abdest aldığım zaman muhakkak arkasından iki rekat namaz kılarım diyor. Allah Resulü Aleyhisselam da bunu ikrar ediyor. Bu da bir ne oluyor? Bir nevi bir e, ikrari sünnet olmuş oluyor ki bir kimse bu sünneti uyarak her abdest alışından sonra ne yapabilir? İki rekat namaz kılabilir. Ve biraz sonra bir rivayet sekredeceğim. Orada da ve yine birçok rivayette cennetle müjdelenmiş sadece on değil, birçok sahabe de Allah'ın diliyle Allah Azze ve Celle tarafından cennette müjdelenmişlerdir. Allah Azze ve Celle bizleri cennette onlara komşu eylesin kardeşlerim. Amin. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı en iyi tanıyan olmaları ve en çok seven olmaları icabıyla Allah Resulü Aleyhisselam'a en çok saygı gösteren de o kimselerdi, sahabeydi. Mesela bunun delillerine baktığımız zaman Urva İbnu i Mesud Kureyş tarafından Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahabesini gözetlemesi için gönderiliyor. Ve bu şahıs bakıyor ki insanların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan sevgileri, muhabbetleri, saygıları o kadar üst derecede ki sonuçta geliyoruz kavmine diyor ki vallahi diyor ben nice krallara işte Kayser'e, Kisra'ya, Necaşi'ye elçi olarak gittim. Ama hiçbir kralın etrafındaki insanların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Sahabenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gösterdikleri gibi bir saygıyı, ihtiramı, hürmeti vallahi hiçbirinde görmedim diyor. İşte bu da o kimsenin şahitliğiyle o sahabenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı ne kadar da saygılı ve edepli olduklarını görüyoruz. Hatta öyle ki ey iman edenler sakın Peygamber'in yanında seslerinizi yükseltmeyin. Ve sakın kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi onu çağırmayın. Ayetleri indiği zaman sahabe ne yapıyor? Aynı zamanda bu nedir? Allah Azze ve Celle tarafından o kimselerin kimselerin ne yapılması? Edeplendirilmesidir. Yani düşünün bu kimseler, sahabe herhangi bir noksanlık, herhangi bir ayıp işledikleri zaman Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Onları edeplendiriyor. Ki ee, bu ayet Kays, e, Sabit bin Kays radıyallahu anhu ee, bu ayet indiği zaman Sabit bin Kays kendisi konuştuğu zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında sesini yükselten bir sahabe. Bu ayet inince sahabe o kadar üzülüyor ki tamam ben cehennemliyimdir. Çünkü ayette onlar diyor hiç farkına varmadan amelleri iptal olur edilir diyor. Bakın bir şey yani sakın peygamberin yanında seslerinizi yükseltmeyin yoksa ameliniz iptal olur. Bunu yapan sahabe ne yapıyor? Her şeyi terk ediyor ve evine kapanıyor. Eyvah diyor ben cehennemlik oldum. Bütün amellerim iptal oldu. Bunun üzerine Sa'd ibn-i Ubadah radıyallahu anh, kendisinin komşusu tabi insanlar o zaman toplu yaşıyorlar. Bir tanesi kaybolduğu zaman hemen Allah Resulü başta sürüyor Falanca nerede? Bir hastaysa ne yapalım? Ziyaretine gidelim. Birisi Sa'd ibn-i diyor ki ey Allah'ın Resulü o benim komşumdur. Ben gideyim ondan sana haber getireyim. Gidiyor ve Sabit e, ibn-i Kays'ın bu ayetten dolayı çok şiddetli bir hüzüntüyle üzünlendiğini Allah Resulü aleyhissalatu vesselama haber veriyor. Ve gelip Söylediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayet onun hakkında inmemiştir. Ve o cehennem ehli değil bilakis cennet ehlidir diyor. Bakın bu da nedir? Onun cennet ehli olduğuna dair bir müjde. Ve alimlerden bazıları sahabenin tamamının cennet ehlinden olduğunu söylüyor. En iyisini Allah bilir. Evet. Ve kendisine geldiği zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu karşılıyor ve hoş geldin diyor. Kendisinin cehennem ehli olduğunu iddia eden ama cennet ehli olan diye karşılıyor ve bunun üzerine sahabe artık o yüksek sesle konuşan, belki de mizacı gereği bilemiyorum. Tabiit İbni Kays artık kısık sesle konuşmaya başlıyor. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle tekrar ayetini indiriyor. O peygamberin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında seslerini kısanlar var ya, işte diyor Allah onların kalplerini takva ile denemiştir. Onlar için bir bağışlama ve yüce bir sevap vardır ayetini indiriyor Allah Azze ve Celle. Zaten kardeşlerim sahabenin mekanına, derecesine baktığımız zaman yaptıkları bir işe binaen veya söyledikleri bir söze binaen bir ayetin inmesi veya o söz söyledikleri bir söze binaen Allah Azze ve Celle'nin o sözü tasdik eder manada tasdikleyici olarak ayet inmesi bile nedir? O sahabenin Allah katındaki değerini gösteren olaylardan bir tanesi ki biliyorsunuz Ömer radıyallahu anh hakkında birçok bu şekilde e, ayet, onun sözünü doğrulacağı şekilde ayet iniyor. Ve Usam İbn Şerik radıyallahu anhu diyor ki ben diyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın yanına geldim ve onların sahabesinin sanki diyor kafalarında kuş varmış gibi gördüm der. Bara İbn Azib diyor ki radıyallahu anhu anhumâ Allah Resulü selamla beraber çıktık, meclisine oturduk ve sanki onun baş onların başlarında kuş varmış gibi diyor. Yine Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ı diyor ki Allah Resulü selam minbere çıktı ve şöyle buyurdu. Ben diyor, benden sonra sizin için dünya nimetlerinin açıldıkça açılmasından korkuyorum diyor. Yani fakirliğin giderip yok olup zenginledikçe zenginlemenizden dünya nimetlerinin size açıldıkça açılmasından korkarım diyor. Sonra Allah Resulü selam dünyanın o Yüz nimetlerinden bahsetti. Adamın bir tanesi ki, ey Allah'ın Resulü hayır, hiç şer getirir mi? Ne yaptılar? Malı bir hayır olarak gördü sahabe. Bunun üzerine Allah Resulü süstü diyor, biz zannettik vahiy indi ve hepimizin üzerinde bir kuş varmış gibiydi diyor. Kardeşlerim bu üç rivayetten bizim almamız gereken yer şahit, Sanki onların kafalarının üzerinde bir kuş varmış gibi sözüdür kardeşler. Bu aynı zamanda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nedir? Meclisinin adabıdır. Yani buradaki rivayetlerde o mecliste, ilim meclisinde Allah Resulü vesselamın meclisi, oyun ve eğlencenin olduğu, ne bileyim boş konuşulan, eee... Böyle şakalaşılan bir meclis değildi, ilim meclisiydi kardeşler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bulunduğu her ortam öyleydi. Ama özellikle mescidi bir ilim meclisiydi. Ve bakınız ki sahabenin orada takındığı tavır, hiçbir edepsizlik, ahlaksızlık, saygısızlık, peygambere karşı yapılan bir edepsizlik ne yapamıyorsunuz? göremiyorsunuz. Ve buna binaen sanki başlarında kuş varmış da acaba hareket etse uçar mı edası içerisinde ne yapıyorlar? O ilim meclisinde takınması gereken tavrı en güzel şekilde takınıyorlar kardeşler. Burada aynı zamanda nedir? Bizim ve takınmamız gereken ilim meclislerindeki tavrımız bu olması gerekir kardeşler. Çünkü ilim meclisimizde bizim kesinlikle boşun konuşulmadığı kesinlikle atın hurafenin anlatılmadığı bir meclistir burası Allah'a hamdolsun kardeşler. o yüzden sahabenin tavrı bizim için en güzel örnektir onlar o mecliste ilim meclisinde nasıl edeplendiyse aynı şekilde bizim de bu ilim meclislerinde aynı edep ve tavır içerisinde olmamız gerekir kardeşlerim burada konuşulan ayetler hadisler Ulemanın sözü nedir? Bizim dinimizdir kardeşlerim. Hem dünyamız için hem de ebedi ahiretimiz için yol azığımızdır. Ve ben daha önce söyledim, <gülüyor> ilim meclisleri bir benzin istasyonuna benzer kardeşlerim. Eğer siz aracınızla bindiğinizde o benzin istasyonuna uğrayıp gereken benzini, mazotu, gazınızı almazsanız yolda kalırsınız, aracınızla ilerleyemezsiniz. İşte ilim meclisleri de insanın ilmini artıracağı, insanın imanını artıracağı ve yol azı edineceği yerlerdir kardeşler. Ve sahade biraz önceki rivayetlerde gördüğümüz gibi bunu en güzel şekilde yapmışlar. O Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın meclisinde edeplenmişler, gerekli ilmi orada almışlar, ilmen ve imanen donatılmışlar ve işte o sebepten dolayı amel etmişler. Allah Azze ve Celle de Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın diliyle onları daha hayatlarındayken cennetle müştiremiş. Ve birçoklara hakkında ayet indirmiş. Ve bu ayet ta kıyamete kadar bizim namazımızda okuya geldiğimiz ayet olmuş kardeşler. Bu bile şeref olarak onlara nedir? Yeter kardeşlerim. Bir Ayşe anamızda ilk hadisesinde Nur suresinde Ayşe anamızın tertemiz olduğuna zinakar olmadığına dair Allah'ın şahitliğiyle ayetilmiş hatta Ayşe anamız da ne diyor ben diyor evet Allah azze ve celle'nin beni zemize çıkaracağını biliyordum diyor ama hakkımda ta kıyamete kadar okunacak bir ayetin ayeti indireceğini zannetmiyordum diyor bakın bir fazilete bir üstünlüğe ama bugün mesela dersten önce Hüseyin Hocamız da Allah razı olsun anlattı. Bugün insanlar çıkıp ne yapabiliyor? Apaçık ayet ortadayken bile o Peygamber aleyhissalatü vesselamın o pak zevcesine ne yapabiliyorlar? Haşa, e, dil uzatabiliyorlar. Allah onları kahretsin, Allah onlara lanet etsin kardeşler. Yani basit bir mesele değil burada. Ki ayetin şeyle de çayetle onlar bizim nelerimiz? Annelerimiz. Bir insan kendi annesine laf söylenmesini ister mi kardeşler? Evet. Allah o hepsinden razı olsun. Onlara dil uzatanlara da Allah kahretsin. Allah lanet etsin kardeşlerim ki onlar da lanetlik insanlardır. Evet. Ve yine sahabenin o mecliste takındığı tavırlardan bir tanesi de yine diyor biz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in meclisindeyken ona tazimden dolayı, ona saygıdan dolayı kafamızı böyle yüksektik de ne yapmazdık? Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bakamazdık diyor. Saygılarından, edeplerinden dolayı kardeşlerimiz. Evet. Yani burada saygının, edebin bir meclis için aynı zamanda bir ilim ehli için takınılması gereken tavrı aslında bize öğretiyorlar kardeşlerim. Alimler kimlerdir? Peygamberlerin marisleridir. Nasıl ki sahabe ilim elde etmek için o sahabe o peygamber aleyhissalatu vesselam'a saygı, ihtiram göstermişlerse aynı şekilde bugün de rabbani alimlere aynı saygı ve sevginin, ihtiramın gösterilmesi gerekir kardeşler. Bugün bizlere tevhid'i anlatan, şirki anlatan insanlara karşı tavrımız, saygımız aynı şekilde olması gerekir. Doğru mu? Ama maalesef bugün Alimde bize tevhidi, şirki anlatan kimsede önde giden bir önderde ufacık bir söz duyduğumuz zaman veya bir şey e, edeplenmeye dair bir tavsiyede veya hoşumuza gitmeyen bir şey duyduğumuzda ne yapıyoruz? O meclisten kopuyor ve o alimin ne kadar ayıbı varsa ne yapıyoruz? Ortaya koyma çabasına, gayretine düşüyoruz. Halbuki tevhidin hatırı, halbuki size o şirki öğreten, şirk nedir kardeşlerim? İnsana, insanı ebedi cehenneme götüren bir şeydir. Tevhid ise tam zıttı. Öyle mi? Peki, bu nankörlük değil midir kardeşlerim? Vefasızlık değil midir? Allah Resulü Aleyhisselam mesela, diyor ki, ben diyor, cehenneme gördüm, cehennemi gördüm, Cehennemde diyor en çok kimlerdi? Kadınlar, Kadınlar gördü. Sahabe kadın soruyor. Ey Allah'ım Resulü. Onlar diyor Allah'ım inkar ederler. Neden cehenneme girmişler? Onlar diyor kocalarından ankörlük ederlerdir. Onlardan bir tanesi kocası hayatı boyunca ona hayır yapsa, iyilik yapsa ve ona bir kötülük yapsa zaten senden ne iyilik gördüm ki der diyor. Bu karı koca ilmek sağlığında. Peki her nankörlük böyle değil midir kardeşler? Bize iyilik yapanlara karşı vefasızlık, nankörlük. Burada kadının söylediğine Kendisine karşı yapılan iyiliği nankörlükle karşılık veriyor. Zaten ben senden ne gördüm ki? İşte bize tevhidi ve şirke anlatan insana da biz ne yapıyoruz? Ya zaten o da böyle, bu da böyle. Ne yapıyoruz? Bütün ayıplarını dökmeye çalışıyoruz. Bu da nankörlüktür kardeşler. Aynı Kadınlarda gösterdiği gibi bu da nedir? Bunun adı da nakörlüktür kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi vefasızlıktan vefasız, vefasızlıktan korusun kardeşlerim. Vefa ehli eylesin. Evet. Sahabenin bu yönlü şeyi çok daha müthiştir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabı Kur'an-ı Kerim'de ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam boşuna onları cennetle müjdelememiş kardeşlerim. Boşuna Allah Azze ve Celle topluluk olarak onlara bize örnek bir topluluk olarak göstermemiş ve onları sahabesine arkadaş eylememiş kardeşlerim. Hı. Onlarda bizim için ne var? En güzel örnekler var. Eğer örnek alınacaksa onlara örnek alınması gerekir kardeşlerim. Evet. Hı. Amr ibn alas radıyallahu anh diyor ki bana diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan daha sevgili bir kimse daha olmadı diyor. Hatta bu saygımdan, bu sevgimden dolayı ben diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a doya doya bakamazdım diyor. Birisi gelse bana Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı anlat. Yani nasıl bir işekli şemali? Yani şemail diyoruz ya ben diyor buna güç çünkü ben diyor ona ihtiramımdan, tazimimden, saygımdan dolayı doya doya bakamazdım diyor sahabe. Allah kendisinden razı olsun Evet. Ve yine Enes İbn Mellik'ten gelen rivayette radiyallahu anhudan Allah e, sahabe diyor, Allah Resulü Aleyhisselam'a olan saygı ve ihtiramlarından dolayı onun kapısını bile ne yaparlardı? Tırnaklarıyla çalarlardı diyor. Sahabe Allah ondan razı olsun. Evet. Ve yine Abdullah İbni Mesut radıyallahu anhudan gelen rivayette Bedir günü olduğu zaman biliyorsunuz sahabeler yetmiş tane müşriklerden yetmiş kişiyi esir almışlardı. Ve bunların ne yapılacağına dair istişare yaparken sahabe işte Ömer radıyallahu gibi bazı sahabeler onların öldürülmesini söylemişlerdi. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesut diyor ki Allah'ın Resulü esirler içerisindeki Sehl İbni Beyda bundan müstesna olsun. Çünkü ben onu duydum ki kendisi İslam'ı güzel bir şekilde anıyordu diyor, bahsediyordu. İslam'dan güzellikle bahsediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü sustu ve hiçbir şey demedi diyor benim bu görüşme karşı. Ve ben o anda öyle bir korktum ki diyor sanki gökyüzünden benim başıma taş yağacağını zannettim diyor. Yani bu ne demektir? Sahabe o anda Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın emrine sanki muhalefet etmiş gibi bir hareket içerisinde olduğunu zannederek, Dürk başıma taş yağacağını korktum. Taş yağacağından korktum. Ta ki Allah Resulü Aleyhisselam benim sözümü tasdik ederek, Sehl-i İbn-i müstesnadır deyinceye kadar. Evet. Ve Abu e, Ramse diyor ki, Ben diyor oğlumla beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim. O oğlum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın heybetinden dolayı titredi demiş. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir insandı ki belki ilk görünüşte insan heybetinden korkardı ama onunla beraber otursa, sohbetini dinse dinlese onu hemen sebebi kardeşlerim. Allah Resulü Vesselam'ın da böyle bir mizacı vardı. Evet heybetliydi ama bir insan onu Oturup konuştuğu zaman, sözünü, kelamını dinlediği zaman onu her şeyden daha çok severdi kardeşlerim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Burada şu olayı da zikretmemiz gerekiyor kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan bağlılığı ve onun emrini yerini getirmedeki çabukluğu, saygısı, ile alakalı sahabe içerisinde verilen örneklerden bir tanesi. Abdullah İbni Selul biliyorsunuz münafıkların başit. ve bir seferden Medine'ye dönerlerken şöyle bir söz sarf ediyor. Ne zaman ki bizler Medine'ye dönersek izzetli olanlar yani münafıkları kastediyor. Zelil olanları, izzetsiz olanları ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeyi Müslümanları kastediyor. Medine'den çıkaracağız diyor. Allah Resulü Selam'a bu söz ulaşıyor. Ve tutuyor bu münafığın oğlunu çağırıyor. Ki oğlu mümin kardeşler. Babası her ne kadar münafıkların başı da olsa oğlu mümin birisi. Senin diyor babanın diyor ne dediğini duydun mu? Ne demiş ey Allah'ın Resulü? İşte bizler Medine'ye döndüğümüz zaman izzetli olanlar zelil olanları çıkartacağız. Ne yapıyor biliyor musunuz kardeşlerim? Bakın öp, öp babası kılıcını çıkartıyor. Ey Allah'ın Resulü emret. Gideyim onun boynunu vurayım. Allah Rasul buna izin vermiyor kardeşler. Şimdi münafıklarla alakalı Medine'de Allah Resulü Aleyhisselam'a biliyorsunuz bir dönem o Allah azze ve celle tarafından Cebrail getiriyor münafıkların ismini veriyor. Ve ey Allah'ın Resulü münafıkları öldürmeyelim dediklerin öldürmeyelim mi? Çünkü elinde isnet var Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Allah bildiriyor. Falan falan falan falan falan münafıktır. Çünkü ne yapıyorsunuz? Münafıkları siz bilemiyorsunuz. Çünkü kalple alakalı bir olay nifak. Ama Allah bildiriyor. Kesin ortaya çıkıyor. Allah Resulü hayır diyor. Sonra derler ki Muhammed ashabını öldürüyor. Burada da sahabe babasının böyle dediğini duyunca kılıcını çekiyor. Ey Allah'ın Resulü izin ver onu öldüreyim diyor. Hayır. İzin vermiyor Allah Resulü Selam. Sonra sahabe gidiyor. Babasının kapısında duruyor. Vallahi diyor sen böyle bir söz söylemişsin sen bu eve giremezsin diyor. Ne kadar uğraşsa, uğraşırsa uğraşsın babası ne yapamıyor? Eve giremiyor. <gülüyor> Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber gönderiliyor ve Allah Resulü Vesselam izin veriyor ta ki o şekilde içeri girmesine müsaade ediyor babasının. Başka bir rivayette ne zamanki babası kendilerinin zelil, izzetsiz ve Müslümanların ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın izzetli olduğunu söylüyor. Sahabe o zaman izin veriyor. Evet kardeşlerim. Bu yüzden sahabenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan e, davranışı, muhabbeti, saygısı bu şekilde büyüktü kardeşlerim. Bir de önemli bir mevzuyu işlemiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte e, eseriyle mesela sahabenin bir tanesi geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın kendisine yeni hediye edilen bir gömleği istiyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselam onu ihtiyacı olduğu için alıyor. Belki de başka giyecek elbisesi de yok. Sahabe diyor ki ey Allah'ın nasılı bu elbiseni bana ver. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir ahlakı vardı kardeşlerim. Kendisinden bir şey istenildiği zaman eğer gücü yetiyorsa... Onu muhakkak verirdi. Hayır dedi hiç görülmemişti kardeşlerim. Sahabe tutuyor üstündeki gömleği istiyor. Allah arasında hayır diyemiyor ve geç çıkarıp veriyor. Sahabe kızıyor, azarlıyorlar. Diyorlar ki ey fulan sen Allah Resulü Aleyhisselam'ın ona sırf ihtiyacından dolayı aldığını ve başka da elbisesi olduğunu bilmiyor musun? Diyor. Sahabe diyor ki vallahi ben onu giymek için acı demedim. Ama diyor öldüğüm zaman onun benim Kefenim olması için istediğimdir. Daha sonra hadisi rivayet eden râvi diyor ki ben diyor o adamın vefat ettiğini gördüm ve hakikaten de o diyor üstüne ne yapıldı? Ee, kefen olarak giydirildi. Bu nedir? Sahabenin onunla teberruk etmesi isteğidir. Ki biliyorsunuz sahabe Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çeşitli vücudu vücudundaki teriyle, saçıyla ne yapmışlardı? teberrük etmişlerdi. Yani bundan bir bereket ummuşlardı. Ki mesela Medine'nin cariyeleri soğuk bir zamanda Allah Resulü sabah namazından sonra ellerindeki tutu dolu kırbaları getirirler. Allah Resulü soğuk bile olsa onu elini batırır ve o ne yapardı? Bereketlenirdi, bereket umarlardı. Bugün birçok şey taife, özellikle Sofi taifesi, kendi şeyhlerinin de eserleriyle, işte giydikleriyle veya ne bileyim ben umrede gördüm. Adam alıyor suyu eline. Suyu aldı zemzemi götürdü. Adam pü dedi içine de tükürdü. Adam aldı içti. <gülüyor> dedi, bundan ne yapıyorlar? Bereket umuyorlar. Halbuki kardeşlerim mehli Sünnet'in itikadına göre bu bereket umma sadece ve sadece Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a özeldir. Allah ona özel kılmıştır. Bundan başka hiçbir kimseye bu nimet, üstünlük verilmemiştir kardeşler. Hiç kimse, kim olursa olsun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'la kıyaslayabilir misiniz kardeşler? Yani gerçi bugün öyle kimseler çıktı ki yani siz ölüden alıyorsunuz biz direkt Allah'tan alıyoruz diyen kimseler çıktı da ayrı bir mevzu. Allah'la konuşan, Allah'la görüşen kimseler çıktı da ayrı bir mesele ama tabi biz akıl şeyiyle baktığımız zaman İslam yönünden, vahiy yönünden hiç kimse Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'la ne akılamaz. Mesela daha sonra hiçbir sahabe veya ondan sonraki gelenler ne Ebubekir Bekir radıyallahu anhu'nun ne Ömer radıyallahu anhu için ne Osman radıyallahu anhu için ne de Ali radıyallahu anhu için böyle bir şey yapmamışlardır kardeşlerim. Bunlar ümmet içerisinde en hayırlı ümmetken bunu yapmamışken biz nasıl da böyle bir şey ne yapabiliriz? Yapabiliriz kardeşlerim. Bu da e, kesinlikle ve kesinlikle e, sakınılması gereken şeylerden bir tanesidir. Mesela ölmüşler hakkında bu çok yapılıyor. Bereket umma işte mezarına gitme. Kardeşlerim hiç kimse bu dünyadayken ne üzere öldüğünü ne yapamayız biz bilemeyiz. Acaba hani bir Hüsnül Hatime vardır ve de Su'ul Hatime vardır. Hüsnül Hatime nedir? Güzel ölümdür kardeşlerim insanın Müslüman olarak yaşayacak, Müslüman olarak ölmesi. Su'ul ise, insanın son nefeste veya iman üzere ölmemesidir, kafir olarak ölmesidir. Çünkü ameller el bir bil nedir? Ameller son ana kadardır. Niye? Çünkü kader bahsinde bir insan cennetliklerin amelini işler, ne yapar? Kader yazgısı önüne geçer de, cennetle kendisi arasında bir zira kalır, kader yazgısı önüne geçer de, Cehennemlikten amel işler ne yapar? Cehennem altıdır. Hmm. Ve yine bir insan hayatı boyunca cehennemliklerin oğlum oturuyor, otur, otur yavrum. cehennemliklerin amel işler kendisiyle cehennem arasında bir zira kalır yazgısı önüne geçer cennetliklerin amel işler de ne yapar? Cennete mi girer? Cennete girer. Cehennemliklerin amel işler ya der yaz cennete de cennete girer. Iyi. Evet Allah hayır versin. Yani bu da kardeşlerim ölen bir kimse için hiçbir zaman ne yapamıyoruz yani o cennetliktir veya cehennemliktir ne yapamıyoruz diye O yüzden o bereket unduğumuz mezarından veya onu vası vesile direkt yaptığımız ki zaten yoktur o insanın ne üzere öldüğünü de ne yapamıyoruz bilemiyoruz kardeş. hakikaten hayatı boyunca Salih bir kimse olabilir kardeşlerim ve o şekilde de ölmüş olabilir. Müslümana bizim ne yapmamız gerekir? Üstün beslememiz gerekir. Ama vefat ettikten sonra hiçbir şekilde ondan medet bekleme, yardım bekleme ne yapılamazsınız, yapamazsınız. Vallahu hayyun la Allah haydır, diri olandır. Gidin ne yapın? Ondan isteyin. O iza sa'elek ibadi anni fenni eğer kullarım beni senden soracak olurlarsa ey Muhammed ben onlara çok yakınım ve bir şey istedikleri zaman muhakkak onların ne yaparım? Duasını icabet ederim diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Ve yine dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle sahabesini Peygamber Aleyhisselam'ın sahabesini eğer herhangi bir şey olduğu zaman ne yapmıştır? Ayetini indirerek edeplendirmiştir. Tıpkı sesinizi yükseltmeyin veya Peygamber Aleyhisselamı kendi aranızda çağırır gibi çağırmayın veya odasının arkasından seslenirken ona ne yapmayın? Ee, sesinizi yükseltmeyin, edepsizlik etmeyin şeklinde ne yapıyor? Edeplendiriyor. Ve yine sahabe de aynı edep dahilinde kardeşlerim. Allah Resulü Vesselam bir şey sorduğu zaman ne diyorlardı? Allahu ve Resulü Eğer bilseler bile edeplerinden ne yapmıyorlardı? Cevap vermiyorlardı bazen. Mesela e, veda hutbesinde Allah Resulü Selam bu yer neresidir, bu zaman neresidir o yerin Mekke olduğunu ve zaman olarak da Arafat olduğunu bildikleri halde ne yapmadılar? Allahu ve Resulü Alem diyerek edep çizgisini hiçbir zaman aşmadılar kardeştir Allah Azze ve Celle bizlere onların yolunu yol edinenlerden eylesin kardeşlerim. Onların ameli gibi bizlere amel yapmayı hepimize nasip ve meyesser eylesin kardeşlerim. Evet, onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öyle sevdiler ki, öyle saygı duydular ki, ki, saygı neyin kardeşlerim? Sevginin gereğidir. Sevgi ve saygı iki ikiz kardeş gibidir kardeşlerim. Birbirinden ayrılmazlar. Sevgi varsa saygı da vardır. Ama biri birinden ne yapmaz mümkün değildir kardeşlerim. Her ikisi birlikte olmak zorunda Zaten sevgi de nedir? Saygının bir gereğidir. Allah onlardan razı olsun. Onlar da bunu en güzel şekilde yerine getirmişlerdir. Şimdi kardeşlerim bu sahabenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındayken saygısı, edebi, ihtiraz. Allah Azze ve Celle Kur'an'da bütün müminlere kıyamete kadar okunacak ayette biz müminlere de Müslümanlara da ne yapıyor? Peygamber'e saygılı olmamızı emrediyor. Peki hayatındayken sahabe bunu en güzel şekilde göstermiş. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bu saygı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı saygı, ihtiram, hürmet nasıl olması gerekir? Nasıl yapmamız gerekir? Şimdi kardeşlerim konuya bir e, mukaddimi olarak anlatacak olursak birkaç söz söyleyecek olursak e, sahabe onunla birlikte yaşadı en güzel şekilde ona ihtiramlarını gösterdi dediğimiz gibi buradaki soru peygamber aleyhissalatü vesselamın ölümünden nefatından sonra ona karşı saygı nasıl olması gerekir bunu konuya girmeden önce ee, şunun iyi bilinmesi gerekir ki Peygamber Aleyhisselam'a muhabbet, saygı nedir? Dindendir kardeşim. Baştan beri anlattığımız ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve kısmının açıklamasından bir tanesi de gereklerinden bir tanesi de muhabbet ve saygıdır kardeşim. Konumuz saygıyla alakalı, ihtiramla alakalı. O yüzden bunun da şu çizgiler içerisinde olması gerekir. Eğer bu bir ibadetse, ibadetin olabilmesi için, tıpkı Allah Resulü Aleyhisselam'ın ''Men ahdete fî hada ma mâ minhu, minhû fâhûveraddûn'' Kim bizim bu işimizde, dinimizde, ondan olmayan bir işi yaparsa o amel nedir? Geçersizdir. Merduttur, kabul edilmez. O yüzden, bu ibadetin de yapılabilmesi için öncelikle yapılan sözler, fiiller ne olması gerekir? Nasıl ki din çaresinde, din adına yaptığımız şeyler Kur'an ve sünnet dahilinde olması gerekiyorsa aynı şekilde bunun da yani Peygamber aleyhissalatu vesselama saygının, ihtiramın edebin nasıl olacağı da bu çizgi içerisinde olması gerekir. Çünkü ibadetin tanımını Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimullah yaparken ne diyor? Allah azze ve celle'nin sevdiği, razı olduğu, gözüken ve gözükmeyen bütün amellerin hepsinin adı nedir? İbadettir kardeşler. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı saygı, Allah'ın emrettiği ve razı olduğu bir davranış değil mi? Çünkü ayetinde ne yapıyor? Allah'a Allah Resulü Sallama saygılı onun, ona edepli olan, ona edepli olan, ona yardım edin buyurmuyor mu Allah azze ve celle? Demek ki bu nedir? Bu bir ibadettir. Öyleyse kardeşlerim bizler bir ibadetin geçerli olabilmesi için ne öğrendik? İki şartın gerekli olduğunu öğrendik. Bunlardan bir tanesi ihlastır kardeşler. Yani yaptığınız ibadeti Allah için yapacaksınız. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ Onlar لَهُدِّينَ هُنَفَا Onlar dini yalnızca Allah için yapmaktan başka bir şeyle emrolunmadılar yani yapacağınız her şey Allah için olacak birinci şart İkinci şart ise nedir yapacağımız ibadeti Allah'ın emrettiği Resulü aleyhissalatu vesselamın diliyle meşru olan bir şekilde yapmamız gerekir yoksa yapılan bir ibadeti kendi arzumuz ve heveslerimiz doğrultusunda ne yapamayız yapamayız Bunlar önemli kaideler kardeşlerim. Niye? Çünkü bugün insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevme adına, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a saygı, ihtiram adına bitat şeyler çıkartmadılar mı, yapmıyorlar mı? Bir mevlit olsun, bir doğum günü olsun, başka şeyler olsun veya kabrine karşı Allah Resulü Selam uyardığı halde sakın benden sonra kabrimi bir bayram yerine çevirmeyin dediği halde bugün insanlar bunu yaptılar mı kardeş Allah Resulü uyardığı halde veya bir mevlittir, bir doğum günüdür kutlama adına bunları yaptılar mı? Ne yaptılar? Kendi heva ve ebeslemi uydurarak bir bid'at çıkartarak. Halbuki ne Allah böyle emretti ne de Resulü Aleyhisselatu Vesselam böyle emretti. Diyor ki Allah Azze ve Celle ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ Sana yeni bir şeriat verdik. Kardeşlerim, şeriat kelimesi aslında lukat olarak kanun demek. Bugün maalesef insanlar şeriat kelimesini öyle bir kaba bir kelimeymiş gibi ele almış ki yani ben bugün şeriatçıyım dediği zaman o yani yani ben teröristim demekten daha büyük bir kelime. Düşünün şeriatçı. Bugün insanlar kalkıp kahrolsun şeriat diye bağırmadılar kardeşim. Hiç kimsenin de kılı kıpırdamadı. Çünkü niye şeriat denildiği zaman bizim Müslüman bile anlamıyor ki şeriatın ne demek olduğunu. Şeriat Allah'ın getirdiği kanundur kardeşlerim. Kitaptır, sünnettir. Evet. Biz sana yeni bir şeriat verdik diyor Allah Azze ve Celle. Kanun verdik. فَتَّبِعْهَا ona اُوْيْ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَا اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Sakın o bilmeyenlerin arzu ve hevesine uyma diyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> لَنْ an عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ Çünkü onlar diyor, sana Allah'tan gelecek herhangi bir zararı defedemezler diyor Allah Azze Celle. Ve yine buyuruyor, buyuruyor ki, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ Yoksa onların diyor, Allah'ın izin vermediği şeyi, kendileri için dinden bir şeriat koyan ortakları mı vardır? Eğer bir şey dinden değilse kardeşlerim onun adı bid'attır. Her bid da dalalettir, sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir. O yüzden yapılan her şeyin ne olması Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine, şeriatına uygun olması gerekir. Zaten eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kardeşler. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dinini ve Allah Azze ve Celle'den tebri edendir. Onun emrini ve yasaklamasını tebrih edendir. Helal, Allah ve Resulünün helal kıldığıdır. Haram, Allah ve Resulünün haram kıldığıdır. Ve hiçbir şey ne olursa olsun veya kim olursa olsun eğer bu dinden bir şey söylemiyorsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra o şeriat değildir, dinde değildir kardeşlerim. O yüzden bizim yapılacağımız, yapacağımız şeylerin de öncelikle Allah'ın kitabına ardından Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muafık uygun olması gerekir. Evet, dersimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a saygı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra biz peygambere nasıl saygı göstermemiz gerekir. Evet bunu da bir dahaki dersimiz inşallah. Anlatayım mı yoksa? <gülüyor> evet. Allah azze ve celle hepimize hayır versin. O sahabenin yaşadığı gibi hepimize yaşamayı nasip eylesin. Onları en güzel şekilde örnek alan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 Zem dünyada iyilik ver hem ahirette iyilik ver bizi cehennem azabından koru ve merhametinle cennetine girdirdin kollarından eyle Allahümme amin subhaneke Allahümme, Allahümme, Allahümme, Allahümme rubihamdik şadu en la ilahe illa ente estağfirullah ve tuvbilik ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin Allahümme amin Allahümme evet. amin